Tasavvufun auzubillahimin şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ala resûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim Esad er Hazretleri yazılarında tarikatın gerekli olduğunu, zikrin vazgeçilmezliğini, nefis terbiyesi, teskiyyesi ve buna benzer tasavvufun konularını geniş geniş işlemiştir. Ona göre Üzerine boy abdesti gereken bir kişinin, yani blua eren bir kişinin vücudunun her zerresini yıkaması gerektiği gibi iş dünyasını da temizlemesi gerekir. Yani blua eren bir kimse bütün vücudunu pisliklerden temizlemesi gerektiği gibi aynı şekilde iş dünyasını da tasfiye etmesi, evet. temizlemesi, arındırması gerekir.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 Yani nasıl dış temizlik ise iç yani. temizlik içinde bir tasavvufi tabii, tabii, eğitimden tabii. geçmesi gerekiyor insan. İnnallâhe yuhibbut tevvâbîn <ve> yuhibbul mütedahhirîn. <mutadahirin> mütedahhirîn dış temizlik, tevvâbîn iç temizlik. Yani. Ayet-i kerimede aynen bunu söylüyor. Es Esad Erbili Hazretleri'nin bu ifadesinin altında yatan esas motive edici anlam faktörü,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 İnsanın kalbi ustadır, ortadır. Bir insanın en orta o. O zaman salat-ı kalbin namazı oluyor. Yani kalbin namazı derken. Kalbin namazı. Yani namazın içindeki yaşadığınız hali namazın dışında da yaşamak. İşte onu korumak. Hı. Hani Sevban radıyallahu anh, Ya Resulallah ben münafık oldum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 bir ön temrin gibi ön alıştırma ön egzersiz gibi hmm. ön eksperiment ön uygulama gibi bütün hedef ben ömür boyunca Allah yanındaymış gibi olacağım el ihsan en tabudallahe ke enneke terahu <gülüyor> Allah'ı görüyor gibi ibadet fe innem tekun terahu fe innehu ne kadar sen onu göremiyorsan da o seni görüyor bu bilince ulaştırmalı namaz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 Bu namazı ikame etmek, namazı korumak. Namazı ya ben, korumak. Değil mi? Yani namaz tabii, kılmak ifadesi kullanılmıyor. Yani, kayyumiyet sırrı da var. Onlara tabii girmek evet, istemiyorum. Evet, Geniş konular onlar. Evet. Dinleyicilerin de kafasının karışmasını istemiyorum. Derin konular. Evet. Onlara girmiyorum. Ama kabaca işte bu. Yani bir ilahi ahkamı özüyle yaşayanlar sufilerdir. Deriş olan kişiler namazı içselleştirir.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 Niye asla nelle Şhi nele Şadi Zevki ki la derge la tu beyaubi diyor ki zevk zevki le derga Lrahı Tu beyaabi Kuşkusuz Şüphesiz ruhun başka bir şeyde olmayan kendisine özgü bir duası vardır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 içte imana dönüşür. Evet. O zaman ibadet içselleşmiş oluyor. Namaz kılıyor namaz kılmamış gibi. Zekat veriyor zekat vermemiş gibi. Namaz kılıyorsun onun izini kendi ruhunda sevinç olarak duyuyorsun. Ben rahatladım diyorsun. Ben huzur buldum diyorsun. İçselleştirme ve bunun da daimi olması lazım. O sürekli merhamet onu anlatmak istiyorum.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 Bazı zatlara Kudüs'e sürruh diyoruz. Bazı zatlara da Rahmetullahi Aleyh diyoruz. Arasında fark var mı? Var. Hmm. Efendim, yanılmıyorsam gene Cemal'i i Halveti'den okuduğumu hatırlıyorum. Evet hocam. Belki yanılabilirim çünkü ihtiyarlıktan dolayı artık tafızam kuvvetli değil. Estağfurullah hocam. Bir Allah dostu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 Daha böyle muazzam çıkılması gereken en son noktalar oraya varmışlar. Yani bu şekilde kudüs esrulaziz diye onlara denilir. Rahmetullah hali de hala nefisle ilgili ufak tefek böyle toz gibi kırıntılar kalmış olanlar. ya yani bir de kendimize bakıyorum da ben ne, yani, yani toz gibi kırıntı değil de her tarafımız nefis. Bizim halimiz ne olacak? Ya Rabbim bizi acı.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 diyor ki mesela vecealnâ likullin minkum min helmen minhacen ve ve minhaca her biriniz için münevver bir yol ve şeriat tayin ettik minhac ve şeriat herkese herkese bir genel bir de özel yol buradaki minhac kelimesi lükatta aydınlık yol demektir Fahri Razi'nin tefsirinden ve diğer tefsirlerden anlaşılacağı üzere ayet-i kerimenin manası, Ey kullarım, sizin her birinize iki şeyi vacip kıldım. Birincisi şeriat, ikincisi tarikat demektir. Fahrettin Razi'nin tarifi bu. Evet. Ve cealne lüküllüm minküm şiraten ve minhaca, ayet-i kerimesini Fahrettin Razi, Hepinize edelim. ben bir şeriat, bir de tarikat kıldım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 ve alâ âlihi ve sahbihi ecumayin. Esad-ı Hazretleri yani soru soruyorlar. Diyorlar ki adı Ahmet, Mehmet, Ali, Hasan Hüseyin. Ama İslam'ı yaşamıyor. Yani bunlara ne dersiniz? Adı Müslüman ama Müslümanlık gözükmüyor. Evet. Esad-ı Hazretleri irfan diliyle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 kıymetli taşların isimleri verirlermiş. Çok böyle değerli nesnelerin isimlerini verirlermiş. Ama isim olarak kalıyor. Daha öte hiçbir şey ifade etmiyor. Altı boş. Cism yok. İsim var, cism yok. Evet hocam. hocam ayet-i kerimede Yani her canlı şeyi sudan yarattık buyuruluyor Enbiya Suresi. 33. ayet-i kerimede bu Esad Efendi Hazretlerine de bu ayet-i kerime soruluyor. Bu ayet-i kerimeye cevap olarak yani ayet-i kerimenin açıklaması olarak Esad Efendi Hazretleri neler söylüyor? Evet efendim. Esad-ı Hazretlerimiz Kudüs'e sürruh ve cealna minel mâ'i külle şeyin hayyin. Her şey biz sudan yarattık. Demek sudan başlamış mı?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 Bu Bediüzzaman Hazretleri'nin tabii tesiri şu an dünyanın her tarafında malum. Esad Efendi Hazretleri'nin Bediüzzaman'la alakalı bir sözünden bahsediyorsunuz kitabımızda. Evet. Bundan bahsedebilir misiniz? Evet efendim. Bolulu Muğdin Efendi ile ilgili ki Esad Erbü'yü Hazretleri'nin halifelerindendir evet. mübarekse. Tokadi Hayrettin Hazretleri'nin hemen yanı başında ayak uçunda mezarı var. Gittiğimizde ziyaret ederiz. Evet. Allah razı olsun. Doktor Emin Acar Bey oraları güzelce düzenledi. Bir hale şekle koydu. Güzel bir yer, cennetten bir bahis. Orada adeta ahireti yaşıyorsunuz. Çok güzel zikir çekiliyor. Çok güzel namaz kılınıyor. İşte Bolu, Muheddin Efendi dergahta bulunurken zaman hakkında şöyle derdi. Efendim Pir Efendimiz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 İleride pek çok genç bu zatın kitaplarını okuyarak İslamı ve doğru yolu bulacaktır diyor. Yani bu da Esad Efendi Hazretlerinin bir keramet ya e, kerameti yani biliyor zaman Hazretlerin tesiri tüm dünyada. Yani yukarılarda alay illiğin ulular toplantısı olur, evet. Ulular toplantısında herkese görev dağıtılır. O toplantıda böyle bir görev verildiğini Esad Efendi Hazretleri biliyor. Evet. Bir yönüyle de o müminin Firaseti varsa budur işte. Hazreti Pir bilmişti derin bir sezişle. Bismillah. Evet hocam. Esad Efendi Hazretlerinin oğlu Mehmet Ali Efendi'nin e, aynı zamanda zaman zaman kendi yerine görevli olarak bıraktığı ve Selimiye Dergah'ın şeyhi olan Mehmet Ali Efendi'nin çok rakik kalpli bir insan olduğunu biliyoruz. Bununla alakalı bir hadise var. Menakname'de evet. geçiyor.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 Sami Efendi Hazretleri de tefekkür halinde. O sırada beyaz renkli bir güvercin geldi. Evet. Sami Efendi Hazretleri'nin dirseğinin dibine kondu. Hemen bir karışı ötesinde de benim dirseğimdir diyor diyor. Yani on dirseğinin değdiği yerin bir karışı ilerisinde de benim dirseğim. Hayvan geldi benim dirseğime dayandı diyor. Evet. Ben okudum hayvan bana yaslandı diyor koluma.